Açık Gazete. Evet Açık Radyo 94.9'dayız ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9'u 5 hatta 6 dakika geçiyor ve şimdi tekrar Ankara'ya bağlanıyoruz. Ali Bilge doğrudan doğruya Ankara'dan tarihi bu davayı sokaktan bize nakledecek. Tekrar günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Şu anda adyenin önüne geldik. E, yürüyüş taraftan devam ediyor. Adyenin önünde toplanıyor çeşitlik merkezlerden gelen e, gruplar ee, ve e, birazdan sanıyorum davaya müdahil olarak katılmak durumunda olan arkadaşlar e, içeri alınacaklar. E, şu ana kadar Evren ve e, Şahin Kaya'nın e, gelip gelmeyecekleri konusunda bilmiyorum size bilgi ilettim ettim ama burada da hiç, e, net bir bilgi yok. Ya, ama gelmeyeceklerine ilişkin e, evet, büyük bir olasılık olduğunu söyleyen Bak. haberler vardı sabah gazetelerde ve hatta internet sayfalarında da gerek e, Evren'i ee, ikisini de sağlık sebeplerine bağlı olarak ama özellikle de evrenin kolunda ya da elinde bir kırık olduğu yeni geliştiği haberinden bahsediliyordu siz hangi meydandasınız şu anda Ankara Adliyenin önündeyiz. Yani hitap coğrafya politikasının önü, evet. yani Ankara Adliyesinin önünde toplanındı. Birazdan e, dava ile ilişkin e, dediğim gibi e, içeri alınmalar başlayacak. E, ama biz onun önündeyiz. Şu anda benim e, yanımda e, Devrimci 78'ler Federasyonu e, dönem başkanı. E, Kamber Ateş var. Kamber Ateş'i e, kamuoyu aslında onun e, yaşadığı e, mamak cezaevinde yaşadığı annesiyle e, yaşadığı bir diyalog dedeniyle öyküsünü çok iyi yakından bilir. Merhaba Kamber. Merhaba. Tarihi bir gündeyiz. E, 4 İsen 2012 hepimizin e, yıllar boyu e, beklediği önemli bir gün. Bugün 12 Eylül darbecileri e, yargılanacaklar. Öncelikle e, bu anlamda görüşünü alayım. Sonra birkaç sorum daha alacak. Sen de içeri gireceksin. Müdahalesin. Müdahalesin. Herhalde birkaç dakika sonra falan içeri geçeceğim. E, şimdi bugün ben gerçekten sabaha kadar uyuyamadım. Uyuyamayışımın nedeni hem bu Yaşadıklarımızın gözümüzün önüne gelmesi, e, hem de bugün işte mahkemeye çıkıyor olması, çünkü defalarca mahkeme. Sen de idamdan yargılandın, değil mi? Evet. Yüz taksiye bir, yüz taksiye birden yargılandın. O gün okusu e, bir şekilde bizi yargılanma, bugün yargı önüne çıkıyorlar. Bu anlamda bugün önemli bir Türkiye açısından da önemli bir e, dönemeş diye düşünüyorum. Tabii bunlar. Ve buna benzer kurum ve kuruluşlar bunu, bunu düzgün bir şekilde değerlendirirlerse ve bu mahkeme sulandırılmadan gerçekleşir ve darbeciler gerçekten hak ettikleri cezayı alırlarsa bu anlamda Türkiye toplumu açısından da önemli bir dönemeç noktası olacaktır diye düşünüyorum. Kandersiz momaksa e, sanıyorum kalkaniyorum 80 birdi mi? Alındı. Yani 80'de alındı, 80'de evet. alındı. Tutukluluk evet. günleri devam ediyor. Yıllarca annemle görüşmemişsin. E, doğrudur Ben de görüşmedim. Annem içe dönen bir kadındı. Hiç köyden dışarıya çıkmamış. Tamamen kendi eee kapalı yerinde kalan bir insan. Ve bir gün evet. annenle görüşme imkanı doğuyor. Doğru mu? Hani oraya geliyor. Annem görüşmeye geldi. Fakat o zaman Kardeşimle birlikte geliyorlar. Evet, kardeşimle birlikte geldiler. Ee, şimdi annem Türkçe bilmediği için çok Türkçe sorundu. Benim işkenceye e, maruz kalma durumunda vardı ziyaretiminde. Çünkü ziyaretler Türkçe yapılmak ee, zorunda ya da bağıra bağıra konuşulmak zorunda. Evet. Hatta işte burada el, el hareketi göz kaçırmıyor Bey, ediyorum. duyuyor musunuz? Duyuyoruz, gayet gayet iyi dinliyoruz. Ya, e, yapmak e, büyük bitire sorunlara yani bir yerde işkenceye tabi tutulma anlamına geliyordu. Bunları satmaktan işkenceye tabi tutuyorsun. Tabi, tabi tutuyorsun. Mamakta ee, hangi bloktasın? E, bey bloktası o zaman. E, o zaman bey blok ziyaretine geldi anne. Kız kardeşini birlikte Ziyaretçiler dışarıda annemi çekip işte burada Türkçe dışında başka bir şey konuşulmuyor. Sen oğlunun içini biliyorsun diyenler ta ki ne düşünmek. Ya tekinlerde bu Arbişin yolunda bu e üç kelimeyi e öğretmiş, değil mi? Anne. E Benler ateş nasılsın? E sadece e şimdi. Yani onu farkında değilsin sen. Hayır, değil sadece. Ben karşılaşacağım şeylerle, durumlarla daha çok kendimi e meşgul etmiş durumdaydım. Bu yüzden e annem geldi. Sadece "Gamber ateş nasılsın?" dedi. baktı, baktı, baktı biz bakmıştık Kamber Ateşi nasılsın dedi. Ben iyiyim annem falan dedim. Evet yani bakıştık ben iyiyim anne dedim. Annen Türkçe öğrendi mi zannettin? Ee, ama ben tabii böyle bir şeyin olduğunu kardeşimin de dışarıdaki gelen ziyaretçilerin annemi bu şekilde e, bir çeşit e, ee, evet, öğreteceklerini evet, yani, tahmin, tahmin etsin ettim Yani hissettim onu. Ee, o yüzden artık bizler bakışarak anlaştık. De. Demek ki annem. Böyle birkaç dakika diyor, sadece dikan evet. ber ateşliyorsun evet. diyor, değil mi? Evet. Gün boyunca böyle. Hadi bir tanesini al oğlum nasılsın niye sinmişsin ağrın nasıl işkence ama üç kelimeden den ibaret. Sen evet. ne anlaşıyorsun tamam evet, evet. reklamlaşıyoruz yani biraz çok... birkaç evet. dakika tabii. sürüyordu görüş. Hocam o zaman o zaman üç dakika falandı yani. Çok böyle büyük diyor ama tabii bize bir dünya oluyor evet. ve sonunda gül annem böyle çok alışırken yine evet. kambere ateşledi. Şimdi hiç tek kelimeyle kambere ateşledi. Dedi ben evet. evet. kavuşa döndüm, döndüm dedim bunu anlattınız. Yerelde evet. geçen adrese şey anlattınız. Yüz arkadaşım olan bu bunu çaktırmadan öykü yapıyor. Cem, buna insanın çok rahat evet. sen şöyle bir şey yapıyorsun. Annem ne konuştun mu? Evet, neler ne var konuştum diyor. Evet, evet. Yani o zaman işte bu işen arkadaş sormuştu ne konuştunuz dedim ya ne konuşmadık ki yani biz... Bütün dünyayı konuştuk. Her şey. konuştuk, kendimizi konuştuk, edebiyatla <gülüyor> konuştuk. Üç sürüdü. kelimeyle her şeyi anlatamazsın. Hayır, endi sana anlat. Evet. Evet. evet. Bugün onun için de hani açılış yaptın? Yani sen sen çok sen bana kaç yıla mal oldu? 11 yıl. 11 yıl yaptın. Tabii bu 11 yıl sonrası da var. Çünkü iş bulamadan bütün haftalarca yataklardık. Eskiden annemden edildim, işimden edildim. Yani birçok benim geldiğimde sizin arkadaşlarımın çocuk çocuğa karışmışlığına sorun evet. sahibi olmuşlardı evet. diyebilirim. Yani böyle bir <gülüyor> Evet. Kamber ateş. birazdan içeri girecektim. <gülüyor> Sana teşekkür ediyoruz. diyor. <gülüyor> açık radyoda canlı yayında ee, daha önce zamanlarda inşallah burada kat edecek mesafeler çarptı. Ama bugün çok önemli bir gün hepimiz açısından. Yanımda başka bir idam. İdam mahkumu, yüz kalkısız kalkıya bir Cumhur, Cumhur Yavuz, Cumhur Yavuz Ömer Bey, evet. e, en son idam bekleyen arkadaşlardan biri. Meclise gitmiş 1984 yılı, duyuyor musunuz? Dinliyoruz, dinliyoruz gayet. E, cumhur e, idama mahkum edildi. meclise dosyan gitti ama Ankara Mamak'tayız gene. Ve sen e, ne yapıyorsun? Sen anlatılanları bir şey yok. E, 12 yılı yorgulamaların anlaşılma tarifinden e, kısa bir anekçı olarak, tamam. olarak tamam. kabul edecek şeyi söylemek istiyorum. Benim davam 21 günde bitti. Üst iki kez savunma e, süre tifteneme rağmen birer ara hafta arayla uzatılarak 21 günde bitirildi ve yargıta gönderildi. Aynı hızda da yargıta yonarladı ve ben evet e, idamı destedim. Aslında... O gün daha 74'te mi idam? Tün, aldım idam? 75, 76'ta aldım. 74'de yani yani farklı bir at gibi yerde yaşamıyorlardı. Geçti. Geçti gitti. Hmm. O sırada meyse bekleyen tek idam kararı senin. Şöyle ki, benden önce olanlara bozuluk giri anlamında özelim doktoruna geldi. Bizi kurtaran da Cila. Bugün yaşıyor satta. Kıbrıs'tan ile iletçinin atılması hı hı. iki arkadaşımızın da doğrudan bir silahlı eylemi olmadığı tarihinden Avrupa kamuoyu o, kamuoyu datkısı vesaire derken o zamanki darbeciler şey edildiler bir süre. Biz öyle kaldık ama Günler değil bir şeyler her gün atılacağım bir sen evet. evet. e, değil mi? Evet her gün her de, arşırlar, şey anlatıyor. Izleriz, için her e, gün de, her, her gün, gün herkimiz Aynen öyle. E, her, e, her gün ölümüne, her idamını bekliyorsun. Her, her gün aynı şeyle bekledim dedi ya. Bir e, yani yalnız e, değil mi? Zaten de Görüşme oluyor Yüzümün mu? Yalnız kavşaklarında oldu ama e, bu süre adette de beni başka Başkaları de değiştiler ama sonuçta atıl o atılmayı beklediğim ücremdeydim. Her evet. kilitin sesinde, her yani kapının açıldığında ha bana geliyorlar ben hazırdım. Ve benim dosyanla birlikte idam hükmü meclis tarafından verilmemeye başladı. Evet, özür dilerim. Karar 2002'de çıktı da evet. onlar şöyle vardı. O dönem hatırlarsınız yine Kuzey Irak'ta şeyler vardı. Özel Türklerin hamiline koyulurumca o döneme atlıyordu. O döneme o da içeride bir acıdı. Peki, Yumurcuk, daha sonra ne yaptın? Şu an bizim kadar Çankaya Belediyesi'nde park ve bahçelerde çalışıyor musun? İş olarak mı? İş olarak mı? Ne yıl ile girdin? Kaç yıl yaptın? 11, yaptın 11 binde de 11 binde yaptın. Genel şey gibi. Kamber, Kamber. Yani. Peki sonra hayata, şey kaç yıldır 778er mücadelesi içerisinde bu hesabı sorulmuyor. Anladın açılması için inanılmaz bir mücadele verildi aslında. En büyük mücadeleyi verenlerin başında. Gerçekten sizin federasyon geliyor. Evet. Bugün tarihi bir gün. Ee, gerçekten ne şekilde olsa, hepimiz açısından 12 Eylül'de evet. e, böyle bir kavlaşmanın ne şekilde olursa olsun e, yaşanmış olması, bugünü günü görmek e, gerçekten mutlu edici evet. bir demoksi demokrasi, demokrasi evet. e, açısından ve yaşananların yaşanan acıları açısından. Son olarak bizce bu biz devletilerimiz ergüllansının sil başıda durumunda bize çoğusu evet. şey. Gel. Yıkıyordu. Ama biz inançlar dedik ki bu ülkeden olmaz değil bunu başaracağız dedik ve o gün meşhur olanlar bugün gayrimiş bir durumdalar. Ben yani müdahalesin değil mi? Müdahalesin değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Hadi atıyorum tamam. seni içerideki izleyimlerimize sonra anlarım. Rüşansın bir yolu arkadaşımız Ömer Bey. Evet. Açık fadyo dinleyicileri. Dinliyoruz. Vaktimizi göremiyorum. ne kadar vaktimiz kaldı? Daha 10-12 dakika kadar var. <gülüyor> Çok güzel. Elbette yani değerlendiriyoruz. Sizin de sormak istediğiniz hususlar varsa lütfen bana iletin, ben iletirim kendilerine. Ee, Ruşen arkadaşımızla 7-8 sefer arasında yönetimlerinden, kurucularından e, o da bu e, mücadelede çok uzun yıllar hesap verilmesi, davanın açılması için bütün kampanyanın başında yer aldık. Sizin e, sorunuzu alayım ben ileteyim Ruşen'e. Ruşen'in e, soyadı nedir? Efendim? Ruşen'in soyadını alamadık. Şimdilik oldu. Sümbül oğlu. Sümbül oğlu. Niyeten 50 yaşından sonra kupa kütlesi bitiriyor bu arada. İçinde kalmış bir olayı 50'den sonra gerçekleştiriyor. Şu anda kıvaslı potansiyeli kaçınmış öğrencileri görüyoruz. Gördünüz mü? Yani inanılmaz bir enerjisi var. Evet, ben bir tek şey sormak istiyorum şimdi bu konuda yani 12 Eylül yargılamalarının. E, gerek başlangıç noktası olarak yetmez ama evet referandumuyla ilgili olarak bir tereddüt yarattığını duyabiliyor musunuz beni? Bazıları patlıyor ama duyuyorum evet. evet kelimeler. Evet yani e, bu referanduma bağlı olarak tereddüt yarattığını bir. ikincisi de e, sadece bu generallerin e, hayata kalan iki generalin yargılanmasının yeterli olmayacağını Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere genel kurmaydan da hesap sorulmasının da şart olduğunu söyleyen mesela devrimci işçi sendikaları DISK Konfederasyonu ve Kes gibi şeyler var. Evet, ne evet. ne ne düşünülüyor? Bir de onu sormak istiyorum. Ömer Bey zaman zaman gitti geldi ama anladım. Ölşen, şimdi sadece Ömer Bey'in sorusu şu: İki aramızda da konuştuğumuz bu konu ee, sadece Şahika ve Yeda. Evet. 12 Eylül deyince Tokya için, evet. ee, bütün o, o günkü e, mekanizmaya, hatta onun öncesindelere ve hatta bunun uluslararası bağlantılarına bakmak lazım değil mi diye soruyor Ömer evet. Bey. Evet. Şimdi biz, e, bu kalaşıma girerken e, amacımız sadece dört tane genel olarak yargılanmasını sağlayıp, sağlayıp e, sürekli bir yargılamak sürecinin yaşanmasını istemiyoruz. Örüncesi seksör federasyonun enfeklaması darbe düzeninin ki bu düzen Fakatıyla, hukukuyla, kültürü, kültürüyle, fakfakasıyla, bütün ekonomisiyle sürece ziyaret eden bir düzen Gerçek bir açığa çıkartacak bir savaşın yürüdü. bir Konuşur <gülüyor> musun? <gülüyor> bir Alo? Alo. evet. E, araya anons tabii. Evet. Okay. <gülüyor> <Hop, anlo. gülüyor> <gülüyor> devam e, bu devam edecek herhalde Ali Bey. O zaman biz e, Ruşen Şimşil Kaya'nın söylediklerini duya duyabilecek durumda değiliz. Bir Evet, e, daha fazla e, Peki daha fazla sürdüremeyeceğiz biz. Evet. Yani o yükselen e, konuşma e, bizim e, normal olarak Ali Bilge'nin Ruşen e, Sümbülkaya'nın e, söylediklerini, anlattıklarını duymamıza imkan vermeyecek hale e, gelmişti. Orada oldukça yüksek bir kalabalık katılım oldu. Ve bu e, Müdahil olarak özellikle devrimci 78'liler konfederasyonu adı altındaki grubun çok uzun zamandan beri takip ettiği ve bunun 12 Eylül'ün hesabının mutlaka sorulması gerektiği ve insanlık suçları açısından ele alınması gerektiği konusunda ciddi bir mücadelesi oldu ve kendi, her birinin hem tek tek hem de kuruluşlar olarak siyasi partilerin yanı sıra mesela devrimci 78'ler konfederasyonu gibi grupların da davaya müdahil olmaları ve oldukça dar olan bir yere mahkeme salonundaki yer darlığına rağmen de bir kısmının girerek orada 3 gün sürecek olan iddianamenin okunması sürecinde de Orada yerlerini alacağını Bilebiliyoruz Her birinin e, Burada konuşan e, gerek kamber ateşin e, Annesi Tek kelime Kürtçe e, Türkçeden e, Kürtçeden başka hiçbir dil bilmeyen Türkçe bilmeyen tek kelime konuşmayan Annesiyle Üç kelimelik bir görüşmede yaptığı, üç kelimelik bir görüşmeyle bütün dünyayı sığdırıp birbirlerinden haber alıp e, vermelerini, hikayesini dinledik. O da Kamber Ateş'te müdahildi. E, son idam mahkumlarından Cumhur Yavuz'la da e, bir e, ufak görüşmemiz oldu. Canlı, naklen canlı yayında adliye önünde. Açık Gazete